Herkese Merhabalar açık yeşil başladı Ben Ömer Madra ve Aslında Normalde bu sunumu yapması beklenen Ümit Şhininde konumuz biraz yer değiştirdik Dolayısıyla ona şimdi bir de destekçimiz tacisel tacisel de teşekkür ederek başlayalım Merhaba Ümit Doğadan Me merhaba ee, şeyden Dubai'den evet merhaba Dubai'den evet dua demişim Hı. Dubai'den COP28 evet. konuşuyoruz dün birazcık evet. Mahir Gazla'da konuşma fırsatımız oldu ama bazı elektrik kesintileri falan yüzünden tamamlayamadık şimdi bugün yedinci gün herhalde İklim Zirvesi'nin ve evet. yaklaşık ilk altı günün bir değerlendirmesini senden alabilirsek çok seviniriz nasıl gidiyor Evet. E, yani önce şeyi söyleyeyim. E, Açık Yeşil'in 15. yılında e, 15 yıldır kopu izlemeye devam ediyoruz. E, 2008'de Polonya'daki kopla başlamıştık. İşte bu sene de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyiz. İşler giderek daha ilginç hale geliyor tabii. E, şimdi konuşacağız ayrıntılarıyla. Burada e, gündemin tam ortasında fosil yakıtlardan çıkış meselesi var. ve Tam da bu konunun Bunca yıl sonra dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden bir nev sahipliğin yaptığı bir kopta gündeme oturması artık ironik mi diyeyim Allah'ın sorpası yok mu diyeyim bilmiyorum ama <gülüyor> güzel güzel oldu yani bu işin burada gündeme gelmesi. Ama önce şeyi söyleyeyim burası gerçekten büyük bir kop katılımcı sayısı galiba rekor kırmış durumda. E, açıklanan e, sayılara göre toplam e, parti denen yani devletlerin katılımcı sayısı 51 binin üzerinde, gözlemciler 25 binin üzerinde, e, teknik personel ve medyada dahil e, 100 bine yakın 97.372 e, açıklanan sayı yani inanılmaz büyük bir e, zaten Expo merkezinde yapılıyor Dubai'deki Expo e, 2020 denen yerde yapılıyor ve çok büyük ama iyi bir organizasyon olduğu söylenebilir yani büyük olmakla beraber değerli toplu düzenli bir organizasyon yapılıyor. diğer pek çok etkileyle karşılaştırıldığında özellikle ama bu değerli topluluk organizasyondaki konulara nasıl yansıyor diye bakarsak e, dediğim gibi hani siz de hep konuşuyorsunuz açık kastede. Ee, dün galiba Mahir'le de aynı şeyi konuştunuz. Burada bu fosil yakıtlardan çıkış konusu e, bir direniş, dirençle, ciddi bir dirençle karşılanıyor. Ee, nereden e, buraya geldik? Önce kısaca onu söyleyeyim. Aslında biliyorsunuz e, fosil yakıtlar meselesi böyle tuhaf bir şekilde e, bu emisyon azaltım görüşmelerinin yani Paris Anlaşması'ndan önce ya da sonra yapılması gereken işte fosil gazı emisyonlarının azaltılması da hiç adı anılmaz. Hatta Paris Anlaşması'nda bile geçmez. Ne fosil yakıt ne bir şey. ki e, konunun özü bu. Yani fosil yakıtları terk etmezseniz emisyonları sıfırlamak mümkün değil. İklim değişikliğini durdurmak mümkün değil. Bunu herkes biliyor ama bunca yıldır bu konu bir türlü gündeme gelmiyordu. Hatırlarsınız e, nihayet e, Glasgow'da 2021'de ilk kez e, ...kömür olarak geldi. Yani orada da fosil yakıt olarak değil... ...kömür olarak geldi. İngiltere... ...o zamanki kop Başkanı... E, ...kömürden çıkışın... E, ...karara yansıması için... ...çok bastırdı. Son anda e, Hindistan... ...bir manevra yaparak... E, ...şöyle dedi... ...son gün müydü? Bir gün önceydi galiba. E, madem öyle... ...bütün fosil yakıtlardan çıkış tartışalım. Şimdi bu resmen bir hani şeyi bıraktı yani ortaya. Ee, saatli cihazsa, bombayı. <gülüyor> saatli bombayı. Ve orada bunu bir tür e, dikkat dağıtma taktiği olarak kullandı ve oradan fosil yakıtlardan maden fosil yakıtlardan çıkış demiyorsunuz o zaman biz de kömürden çıkış hayır diyoruz deyip orada kömürü azaltma diye yumuşatarak e, geçirdiler. Sonra Mısır'a gelindi. Mısır'da bu fosil yakıtlar meselesi epey bir konuşuldu ama Ukrayna savaşı meselesi vardı. İşte işler biraz karışıktı falan. Fosil yakıt fiyatları çok fırlamıştı. Bu orada böyle biraz top çevrildi ve buraya gelirken de birdenbire bu senenin global stock take yani küresel durum değerlendirmesi senesi olması nedeniyle de gündemin ortasına oturduğu. Tabi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahibi olması ve başkanın da Sultan Ali Cabir'in de Adnok'un yani işte bu ülkenin en büyük devlet petrol şirketi ve dünyada 12. büyük petrol devrinin CEO'su olması nedeniyle de iş iyice bir köpürdü ve e, pozil yakıtlardan çıkış birinci gündem maddesi haline geldi. Tabi burada şimdi hangi ülkeler hangi pozisyonları al alıyor söyleyeceğim. E, fakat e, bu... Küresel du durum değerlendirmesi denen şey Paris Antlaşmasına göre 5 yılda bir yapılması gereken bir şey. Ee, ne biliyormuşum? Işte, bundan önceki 5 yılda ülkelerin neler yaptığını ve küresel olarak nasıl bir ilerleme sağlandığını değerlendirildiği bir değerlendirme toparlama diyelim. Bunun raporu da daha doğrusu sonuç metni de bu kopupun en önemli kararı olacak. Bu kararın e, Dün sabah ortaya çıkan şeyinde, aslağında diyelim, bir 35. madde var. Bu 35. madde çok şıklı ve çok seçenekli bir şekilde enerji paketi olarak adlandırılıyor. Mesela daha önce deklarasyon olarak da ortaya çıkıla, çıkan yenilenebilir enerji kapasitesinin küresel Yerinebilir enerji kapasitesinin 2030'a kadar üç katına çıkartılması gibi çok iddialı bir e, hedef burada yer alıyor. Enerji e, verimliliğinin de iki katına çıkartılması hedefi burada yer alıyor. Bir opsiyon olarak yer alıyor ama seçenek olarak yer alıyor. Her seçenekte bir, bir de bu böyle burada böyle bir şey yer almayacak diye bir seçenek var. E, sonra... Çok ileri bir seçenek olarak da C maddesinde birinci seçenek olarak e, fosil yakıtlardan adil ve düzenli bir çıkış diye bir şey yer alıyor. Yani feyiz diyor. İkinci seçenek olarak bunun yumuşatılmış hali var. E, sadece CCS kullanılmayan yani karbon yakalama ve gömme teknolojileri kullanılmayan fosil yakıtlardan e, çıkma gibi bir şey var. Orada e, biraz daha böyle yumuşak bir dille. Um, bir başka E maddesinde mesela yine e, fosil yakıt e, sübvansiyonlarıyla ilgili bir şey var falan. Yani Bunların hepsini bir de yalnız B var, B maddesi var. Bu tam bir orta yolcu madde. E, bu şeyleri özellikle CCS'i ve e, karbondioksit e, yakalama daha doğrusu atmosferden karbondioksit çeken removal teknolojileri diyorlar ya onlara evet. e, şey yapan onlara e, referans veren bir madde var Bu da tam hani ortalığı karıştırma maddesi Bence e, yani olmayan teknolojilere e, referans veren bir madde şimdi bütün bunlar olduğu bir 35 madde enerji paketi deniyor buna e, bunu özellikle Avrupa Birliği bu enerji paketinin olması ve Özellikle de fosil yakıtlardan tam çıkışın burada yer almasını bastırıyor ve duyduğuma göre 100 ülkeye yaklaşık 100'ün üzerinde ülkede Avrupa Birliği ile beraber bunu destekliyormuş şu anda. Bu son derece önemli yani 100 ülkenin yaklaşık fosil yakıtlardan çıkışın metinde bir şekilde yer almasını istemesi büyük bir adım. Yani bugüne kadar gerçekten bunca yıldır fosil yakıtları konuştukmamak için fosil etkili endüstrisi elinden geleni yaptı. Hatta katılımcılar arasındaki fosil yakıt temsilcilerinin sayısı kaçtı? 2300 neydi? 346 mı ne? Öyle bir şey. Öyle öyle bir anda. şey. Evet ben de şimdi bakamadım. <gülüyor> i̇nanılmaz bir sayı. Yani geçen senenin dört katıdık. Yani ortalık e, petrol şirketi temsilcisinden geçilmiyor resmen. E, bunların birçoğu da körfez ülkelerinden muhtemelen. E, yani anlıyorsunuz. Evet. Dediğim gibi işte Avrupa Birliği ve 100 Ülke buna rağmen böyle bir ortam olmasına rağmen binlerce fosiletik temsilcisi, delege olmasına rağmen e, bu çıkışı destekliyor. Ama Amerika Birleşik devletleri burada CCS'in yani unabated denen lafın e, girmesi yani CCS kullanılmadığı takdirde lafının girmesi için e, zorluyor ki bu tamamen e, biliyorsunuz aslında toputacı atma girişimi. Fakat evet. daha kötüsü şu daha kötüsü şu Çin, Hindistan ve Arap grubu yani bütün işte birleşik Arap Üniversitesi Süt Arap bildiğiniz bütün bu Arap ülkeleri, Çin ki en büyük hedef işi ve Hindistan e, o da üçüncü büyük e, 35'in yani bu enerji paketinin tam ana istiyormuş evet, yani şimdi evet. baktım 2456 fosil yakıt lobicisine Dubai'deki Hah. COP28 evet. zirvesine giriş izni verildi diye evet. gazete evet. vardı haber onu kontrol ettim, inanılmaz bir miktar gerçekten. Evet, evet yani e, işte onların baskısının e, sonuçları bunlar. E, bu kadar çok ülke, yani ülkelerin bu ülkelerin çoğu belki işte ada devletleri en kırılgan ülkeler falan. Ama yine de bu kadar çok ülke yani 195 ülkenin yüzü e, yüzden fazlası isterken bu ülkelerden çıkışı Çin, Hindistan ve Arap Grubu tamamen bu. Enerji paketi tamamen silinsin istiyor. Rusya ve Irak doğalgazın geçiş yakıtı olduğu eklensin diye bir e, bastırma yapıyormuş. E, daha da kötüsü Çin e, fosil yakıtların enerji güvenliği için önemli olduğu gibi cümle eklenmesini istiyormuş. Bu tam bir rezalet olur yani. <gülüyor> Böyle bir şey eklenirse fosil yakıtlar iyidir yani diye bir şey eklersin istiyor. <gülüyor> evet yani bir de şey söyleyeceğim yani dünyanın en büyük kirleticileri arasında şu anda me mevcut olan işte Hindistan ve Çin bir de tarihi olarak en büyük sorumlu olan Amerika Birleşik Devletleri temsil edilmiyor burada. Yani başkanlarıyla gelmediler bu konu 28'e. Evet, evet Vay o da var. Ya, o da o da çok acayip bir şey yani. O da var. Yani sonuçta bir takım uzlaştırma çabaları varmış. bir ara cümleler kurma mesela Trinidad ve Tobago ile ada ülkeleri, AOSIS grubu IPCC referansı vererek uzlaştırmaya çalışıyorlarmış Fakat IPCC'nin referans verilmesinde şöyle bir sıkıntı var. IPCC senaryolarında CCS vardır. Yani CCS'in olduğu varsayılır karbon yakalama ve gömme teknolojilerinin dolayısıyla bu da bir tam bir çözüm değil. Üstelik e, de bunun polo... da bu CCS denen karbon yakalama ve yok etme teknolojilerinin giderek daha da geçersiz olduğuna dair de peş peşe bir sürü yayın okuduk yani araştırma son aylarda yapılmış. Üstelik. Burada e, CCS'le de kalmıyor bir de işte carbon removal denen Evet. Carbon Dioxide, dioxide Removal teknolojisi denen, CDR denen şey de çok fazla konuşuluyor. O iyice komik. Ee, onu aslında hani biraz sonra söyleyeceğim diye, diye sıraya almıştım ama şimdi söyleyeyim olmazsa bu e, küresel karbon bütçesi raporu e, çıktı. Ondan bahsederiz. E, geçen seneki e, 2020'deki toplam e, Carbon Dioxide Removal yani CDR'ın yani havadan karbondioksit çekerek gömme. Şu anda bu bir çare olarak e, fosil yakıt şirketlerinin pazarlamaya çalıştığı şeyin 2022 miktarını söylüyorum. 0.01 milyon ton. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani gü gülemiyorum ama yani gülüyorum ama daha doğrusu aslında bunlar göz yaşları. Ya yani toplam e, şeyin milyonda biri yani toplam emisyonların neredeyse milyonda birini e, gömdük şey pardon yakaladık ve gömdük diye bunu çağrı olarak sunmaya çalışıyorlar. E, Kolombiya yalnız bu arada enteresan pozisyon izliyor. Kolombiya bir petrol üreticisi ülke olmasına rağmen e, bu fosil yakıtlardan fosil yakıtların çoğaltılmaması anlaşması diye bir şey var ya non proliferation treaty fosil fiyatı için Onun, e, ona imza attı. Ve şu anda da uzlaştırma e, yapmaya çalışıyormuş. Yani bu 35. maddenin girmesi için e, çalışıyormuş. Son derece önemli Polombiya. E, şey de bu arada yalnız yine olumlu gelişme olarak onu da söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri kömürden çıkış anlaşmasına taraf oldu. Yani böyle bir koalisyon var. E, ona katıldı. E, o da önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin artık kömürden çıkmayı net olarak e, önüne koyması önemli. Ee, dediğim gibi Kolombiya'nın da e, bu petrol şey, fosil yakıtların tamamen ortadan kaldırılması, anlaşmasına girmesi önemli. Böyle ilginç şeyler de oluyor ama dediğim gibi e, en büyükler maalesef bu fosil yakıtlardan kurt kurtulmamamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi başka neler oldu burada? Şöyle kısa kısa özetle özetlemek gerekirse biliyorsunuz ilk gün e, bu kayıp ve zarar fonu e, meselesi İni e, Elcadir ilk günden kabul edildi diye açıklayıp e, böyle bir birinci dakika golü attı. E, büyük bir e, başarıyla başlamış oldu böylece COP28 e, ama tabii bu kadar erken atınca golü e, herkes onu unutuyor. Yani böyle de bir hata yaptı aslında. E, yani kendisi aslında anladığım kadarıyla işte bakın biz ne kadar bir de 100 milyon dolar buraya para vereceğini söyledi falan. E, kayıp ve zarar fonu ne kadar e, önemli ve biz buna nasıl öncülük ediyoruz diye göstermeye çalıştı ama sonra herkes bunu unuttu bir hafta geçince. Böyle bir taktik hata yaptı bence. Ama ufak ufak bu fona e, bu fanın, fonun işler hale gelmesi kararı bu. Bu fona verilen paralar artmaya başladı. Şu anda ilk elden işte Birleşik Arap Emirlikleri Almanya ve İtalya e, yüzer milyon e, dolar. E, İngiltere 60 milyon dolar. Kanada 16 milyon dolar. Amerika Birleşik Devletleri 17 buçuk milyon dolar. Yani patetik yani Amerika'nın yaptığı e, hani, Almanya ve İtalya bile 100 milyon verirken Amerika Birleşik Devletleri 17 buçuk milyon dolar veriyormuş. Ama tabii toplanan bu para yaklaşık 400-500 milyon dolar civarında bir para toplanmış oluyor. Bu da taahhüt tabii yani. Verme bile de ama taahhüt edilmiş oluyor. Peki ihtiyaç olan para ne? Ee, Kayıp ve zararlar için yılda yaklaşık 400 milyar dolar. Evet. Ee, yani. Yani <gülüyor> Gene 400 trafik. milyon dolarla binde birini e, Binde, binde birini taahhüt ediyor. Alay eder gibi. Ediyor. Tamamen alay eder gibi Amerika'da. Yani. <gülüyor> Amerika'nın ki iyice komiki 17,5 ama biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri buna en baştan beri karşıydı çünkü kendileri e, tarihsel sorumlulukta birinci sırada olduğu için hani sanayilerinden <gülüyor> bu yana salınan bütün e, sıra gazdan gibi Amerika'dan kaynaklandığı için bunu bir tür tazminat olarak algılıyor Amerika. <gülüyor> en baştan beri bu kayıp ve zarara hiç sıcak bakmıyor. Ben öyle tahmin ediyorum yani bu, bu kadar düşük bir para vermesi ondan olabilir. Ee, onun dışında işte bu e, şeyin üç katına çıkarılması... Yine bir Enerji Kurulu Gücünün 3 katına çıkarılması deklarasyonu ve bunun e, metnede konmak istemesi önemliydi. Sağlıkla ilgili bir e, deklarasyon yayınlandı mesela. O da önemli. Ama bu e, şeyin 3 katına çıkarılması Yeni Devre Enerji'nin 3 katına çıkarılması gibi önemli bir deklarasyonun yanında bir de değerin 3 katına çıkarılması deklarasyonu yayınlandı evet. yalnız. O da dehşet verici e, bir şeydi. Ee, onu da Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa e, öncülüğünü yapıyor maalesef ve 20 ülke e, bunu imzalamış. 2050'ye kadar 3 katına çıkarmaktan bahsediyor. Yani şey bile e, Uluslararası Enerji Ajansı bile ki biliyorsunuz Uluslararası Enerji Ajansı nükleercidir aslında. Onlar bile ancak 2 katına çıkabilir derken bu, bu ülkeler... İşte sayayım birkaç tanesi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Finlandiya, Fransa, Macaristan, Japonya. Yani burada bayağı hani bildik isimler var Fransa, Japonya, Finlandiya gibi. Şu anda zaten e, çok fazla değer santrali olan ülkeler var ama böyle Hollanda gibi, e, Polonya gibi falan şaşırtıcı ülkeler de var. Ukrayna var falan. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri var. Bunlar... 22 ülke pardon 22 ülke iki katına çıkarmaktan bahsediyor burada tabi Almanya'nın Almanya, Almanya tabi yok ama Çin ve Hindistan'ın ve Rusya'nın da olmaması enteresan bunun içerisinde bunu not etmiş olalım onun dışında burada başka nelerden bahsedebiliriz bir de çıkan en son belki birkaç rapor sonuçlarından kısaca bahsedebiliriz Evet, bir de evet. Ben bir şey de sormak Tabii. istiyordum sana. Tabii. Stock taking dedikleri işte bir genel nereye barılabileceğinin depo hesabı mı yapmak? Nasıl denir stock taking'e? İşte durum değerlendirmesi. Durum, durum değerlendirmesi. E, fakat tam bunlar envanter yapılır. Ki, sayımı. Ha, envanter, envanter sayımı, sayımı gibi, gibi. Tam bir şey onu herhalde. söylemek istiyordum. Evet. Ama e, mesela yeni bir e, Bilgi ve Common okuduğumuz bir şey var. Brad Wilkins'in söyledi. Yani dünyadaki çok sayıda insan fosil yakıt çağının sona ermesi. ve Çünkü artık, artık gezegende tam acil durum kötüleşirken. <gülüyor> büyük Big Oil dedikleri büyük petrol şirketleri ki 4 trilyon dolarlarında bir servetin kontrolünde olduğunu söylüyorlar onların. Sadece insanların, o sıradan insanların, vatandaşların iklim krizini anlamayı engellemekle kalmayıp ayrıca bütün dünyada da demokrasinin e, erozyona uğramasını, yıkıma uğramasında çalışmaları olduğunu söyleyen e, önemli bir şey var. Center for American Progress diye bir kuruluş. Onun yeni analizi bu şekildeymiş yani. Bu, bu 4 milyon... 4 trilyon dolar sadece bir yıllık karı fosil yakıt şirketleri. Evet, bir, bir, bir, evet onu söyleyeyim. 2020, 2020, 2022 karları yani inanılır gibi bir de aynı yıl üstüne 1,7 trilyon dolar da yani 4 trilyon dolar kar ediyorlar, 1,7 trilyon dolar da devlet desteği alıyorlar. <gülüyor> Ekstradan evet ve bütün Ekstra. bu şeyin yazısını, raporun yazarlarına göre Demokrasiyi de dünya çapında yıkma taktiklerinin e, yani bir kere demokratik toplumların enformasyon ekosistemlerini tamamen e, yanlış iklim çözüm aldatmacalarıyla donatmaları çok yoğun ikinci olarak çok yoğun masif bir e, ma lobicilik yapması e, siyasetçiler üzerinde iklim eylemlerini boşa çıkartsınlar diye. Ve endüstri çıkarlarına sahip çıkılsın diye. Üçüncüsü de doğrudan doğruya demokratik hak ve özgürlükleri de yıkmakta olmaları söylüyorlar. Bu soyut gibi gelebilir ama oldukça ilginç bir analiz yapmışlar. Hatta mesela nereden var Financial Times'dan bir alıntı da yapılmış. COP28 şeyinde Birleşmiş Milletler iklim Görüşmeleri yenilenebilir enerji üzerinde fazla durdular diye Exxon Mobil'in şu anki CEO'su demeç vermiş. Yani yenilenebilir enerjide hayır yok. Çok duruldu. E, evet. Bayatladı diyorlar. Yani şöyle şöyle bir yani olumlu taraftan bakarsak şöyle bir durum var. Şimdi bu şirketler aslında biliyorsunuz 90'lı yıllarda ikinci değişik bir şey yoktu. eee pantanasına başladılar. Ve bunu çok uzun süre devam ettirdiler. Herkesin kafasını karıştırmaya hala devam ediyorlar. Ama şu anda daha çok bu bu kadar artık doğrudan inkarcılık birazcık aşırı sağın. Ee, hani kimsenin pek ciddiye almadığı komple teorilerinin falan e, üzerinde durduğu bir şey haline geldi. Yani yine önemli. Yine insanların kafasını çok karıştırıyorlar ama artık bu tür ortamlarda en azından ciddi ortamlarda kimse bunları ciddiye almıyor. Fakat şimdi yeni bir faktör e, gidiyor Fosilyaks şirketleri ve onların kontrolü, hükümetler diyelim. E, bu da distraction deden şey. Yani dikkat dağıtmak. Dikkat yani dağıtmak, her, evet. yani konuyu başka yere çekmek. Dikkat dağıtmak. Yani asıl meseleyle uğraşmayıp başka şeyleri. Mesela bu CCS meselesinin ve karbondioksit e, havadan karbondioksit çekme gibi yani olmayacak işleri bu kadar çok bütün metinlere sokmaya çalışmaları Sürekli bundan ilgili açıklamalar, toplantılar, araştırmalar, çalışmalar yapmaların temel nedeni fosil yakıtların her zaman kullanılması gerektiğini ispatlamaya çalışmak. Yani siz diyorlar ki siz ne yaparsanız yapın, istediğiniz kadar %100'e enerjiye geçip iddia edin. Biz bu fosil yakıtları sürekli çıkaracağız ve size satacağız. Siz de bunu yakacaksınız ama bu yakmaktan kaynaklanan karbonhidrisi havaya vermeyecek. Yani emisyon yapmayacak. Ne yapacaksınız onu? İşte bir yolunu buluruz. Yani sürekli bunu ıı, aşılamaya çalışıyorlar ve sonuçta olan şey şu. Şimdi üç tane çok önemli rapor çıktı. Sadece birer cümle özettiğim çok az zamanım için. Bir tanesi bu e, Climate Action Tracker'ın her yıl yayınladığı e, şey yani iklim eylemini izleme grubu. Çok önemli bir işte, düşünce kuruluşlarının şey toplumlarında oluşturduğu şey. Onun basın toplantısını izledim. E, mevcut bütün ülkeler verdikleri 2030 tariflerin tamamını harfiyen yerine getirirlerse dünya 2,5 derece ısınıyor. En iyi ihtimal bu. Yani biliyoruz ki bunun 3 dereceye 3,5 dereceye kadar yolu var. Şu an ülkeler aslında taahhütlerini bilir tam olarak birkaç ülke haricinde yerine getirmedikleri için. Bir bu. İkincisi emisyon aküle raporu yine açıklandı her zamanki gibi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın. Ee, ve sere gazı emisyonlarının artmaya devam ediyor. Yani henüz bir düşmeye başlama durumu söz konusu değil ve 2022 rakamı 57,4 milyar ton. Yani düşünün bu e, düzey 1997'de 38 milyar tondu. E, 2010'da da e, yani işte 12 sene önce de 52 e, milyar tondan yani 2010'dan 2022'ye 52 milyar tondan 57,5 milyar tona çıkmış. Artış devam ediyor. Aradaki e, pandemi e, çentiği var bir tane yani. Pandemide biraz bir düşme var. Onun dışında devam ediyor. Küresel karbon bütçesi raporu açıklandı bu arada da. Küresel karbon bütçesi raporu farklı olarak sera gazların tamamına değil sadece karbondioksite bakar. Özellikle de fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksite bakar. Maalesef orada da artış var. Evet, çok yani çok diğer diğer şeylerden kaynaklanmıyor yani sadece mekan vesaireden karbondioksit de artmaya devam ediyor ve üstelik 2023'te bir 60 fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan karbondioksit 37 milyar tona çıkmış durumda. Bu artıştaki en önemli e, ülkeler Çin'deki artışın devam etmesi ve özellikle de Hindistan'ın e, artmaya devam etmesi diyorlar ve diyor ki rapor. Eğer bu hızla gidilirse, bu düzeyler devam ederse 1,5 derece bütçesinin dolmasına 7 yıl kaldı. Yani 7 yıl sonra 1,5 derece bütçesi doluyor. 15 yıl sonra da yani 2037 ne oluyor işte 38 gibi de 1,7 derece bütçesi doluyor. Yani 1,5 1,5 gidiyor, 1,7 gidiyor 2030'lar bitmeden 2040'larda da zaten 2 derece gidiyor. İşte e, burada özellikle kömürden kaynaklanan emisyonların hala arttığını özellikle Çin ve Hindistan'dan kaynaklanarak ama Avrupa'da bu önemli Avrupa'da kömürden kaynaklanan emisyonların e, düştüğünü kömürde doğalgazdan düştü. kaynaklanan emisyonların düştü. Bakın bu da mesela bir propaganda biliyorsunuz Ukrayna Savaşı'ndan sonra kömür kullanması arttı Avrupa'nın diye yaygara yaptılar. Tam tersine %10 birimine düşüş kullandı. Evet. Yani tabii, e, Avrupa Birliği'nin e, kömür %18 pardon %18, %8 düşüş var. İnanılmaz yani. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde emisyonlar düşüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz düşme var. Ama özellikle Hindistan ve Çin hala arttırdığı için küresel emisyonlar artıyor. Son cümle olarak da şunu söyleyeyim. Başka bir toplantıda Çin'in de 2025'ten sonra azaltın, azaltmaya başlayacağı artık azalmaya başlayacağı <gülüyor> dair bir projeksiyon duydum. Yani böyle hesaplamışlar. Nereden geldi bilmiyorum. Evet. Yani bu böyle bir projeksiyon yapmışlar. Yani işimiz ee, Peki Ümit ee tam bir, <gülüyor> <gülüyor> bitirirken e, her sene ben de katıldığım zamanlarda birlikte de izlediğimiz bu günün fosili ödül, ödüllerini ilk 6 gün içinde ha, evet. kimler oldu bir, azıcık bahsedebilir. <gülüyor> Şimdi hepsi tabii ezberimde yok. Ama yok. Amerika Birleşik Devletleri aldı. Ee, Güney Afrika aldı. Ee, onu gördüm. Japonya aldı. Japonya feci yani. Ee, evet. Japonya'nın aldığını biliyorum. Rusya aldı galiba dün. Ee, evet. Ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en e, yine ödülleri topladığını e, söyleyebiliriz. Evet yani baş müzakerecisi John Kerry'nin de Dünyanın en zengin şirketlerinden birinin varisiyle evli olduğunu da hatırlatalım. Ayrıca kendi kişisel aile serveti de var. Dolayısıyla o zenginleri temsil ediyor. <gülüyor> evet maalesef. Buradaki <gülüyor> neredeyse bütün diğer devlet temsilcileri gibi. Brezilya da almış bu arada onu da söylüyor. Evet, Brezilya alması bu da öyle. Çok o da önemli. önemli çünkü biliyorsunuz 2025'te ev sahibi ve Lula'da daha pozitiflikli bir Brezilya'da özellikle petrol çıkarma konusundaki yeni girişimler nedeniyle günün fosili oluyor. Evet çok korkunç evet. durumlar var yani. Evet peki. Daha sen oradasın. Tekrar Buradayım haftaya bulabiliriz. Haftaya umarım yine açıkçası buradan yapacağız. Yani o zaman da Bittikten sonraki son durumu değerlendireceğiz. Çok teşekkürler, Ümit. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın.